Fain asdaq al-hadisi kalamullah wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam al-umuri muhtasatuhha wa kullu muhtasat bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar Rabbi şirahli sadri wa yassir li amri wahlul-ukta min nisani yafqahu qawli Şimdi inşallah bugün 3 esas şarkı derslerimizin 19.'sunu yapacağız beraber. En son şeyh Muhammed rahmetullahi aleyhi Hafer recadan bahsettik, tevekkülden bahsettik. Şimdi bugün inşallah Allah Subhanahu taala bize güç kuvvet verirse rabet, rehbet ve huşudan bahsedeceğiz. Şimdi şeyh diyor ki: "Ve delilü rabeti ve rehbeti ve'l huşûi. İnnehum kânû yusâri'ûna fi'l hayrâti ve yed'ûnâ ragaban ve rehaben ve kânû lenâ hâşî'în." Rabetin, rabetin ve, ve, ve huşunun delili Allah Subhanahu'nın şu ayetidir. Şüphesiz ki onlar hayırlı işlerde yarışırlar. rabetle ve rahbetle bize dua ederler ve bize huşu duyan kimselerdir diyor. Enbiya suresinin 90. ayeti. Şimdi ayeti bu şekilde çevirdik. Niye böyle çevirdik? Yani birçok mealde bu kelimeler manasıyla çevrildiği için biz manasını açıklamadan önce kelimelerin manasıyla çevirmek istemedik açıkçası. Yani ayette geçen ve yaduunena yani onlar dua ederler ragaben ve rehaben Yani rabet ve rahbetle dua ederler kısmını olduğu gibi çevirdik ki ileride rabetin rahbetin ne demek olduğunu anladığımızda onların yerine onu koyab koyabilelim. Ve yine ve kanulena haşuin yani onlar haş, e, huşu sahibi kimselerdir. İsmi fail olarak gelmiş bu haşaeun aslında. Yani huşu sahibi kimselerdir de bize karşı huşu duyan kimselerdir veya huşu sahibi kimselerdir diye ne yaptık? Çevirdik ki huşunun ne olduğunu anlattıktan sonra inşallah yerine ne yapabilelim? Koyabilelim. Çünkü bu kelimeler bir tek manaya gelen kelimeler değildir. Biraz sonra da inşallah detaylarda anlatacağımız üzere birden çok manaya gelen kelimeler olduğu için bunlar örneğin huşu kelimesi az sonra detayları geleceği üzere Kur'an'da yani 16 yerde 17 farklı 16 ayette 17 kere kullanılmış ve bunların 16'sında da farklı manada kullanılmış. Kelime ve bu kelimenin türevleri. Dolayısıyla biz önce hangi ayette nemanaya manaya geldiğini öğrenirsek Allah'ın izniyle bu ayette de ne manada kullanıldığını biraz sonra beraber öğrenmiş oluruz. Şimdi rabet kelimesi ragabe kökünden türeyor yani. Ragabe. Aslında bu ragabe aynı zamanda bir fiildir de. Üç harflı bir fiildir. Şimdi bu kök sözlükte bir şey titiz davranmak Ona tamah göstermek, istemek, arzu etmek, bırakmak veya bilerek terk etmek, rağbet etmek, sevmek, tercih etmek veya tam tersi istememek veya sevmemek gibi anlamlara geliyor. ise yani ise rağbet kuvvetli hırs ve istek manalarına temelde geliyor. Tabi bunun yanında çok istemek manasına da geliyor. Yine sevilen bir şeye kavuşmayı Arzu etmek anlamına da geliyor Rabet şeriatta. Daha çok kullanılan manası bu. Yani sevilen bir şeye kavuşmayı arzu etmek manasına geliyor. Ama dediğim gibi biraz sonra da inşallah açıklayacağız. Çok istemek veya işte kuvvetli hırsla istemek anlamlarına da ne yapıyor? Geliyor. Şimdi burada dikkat ederseniz rabeti duadan ayıran ne? Yani istemek olan asıl manası istemek olan duadan ayıran ney? İstenen şeye karşı kuvvetli bir hırsın ve arzunun söz konusu olması ve bunu çokça ne yapmak? Çokça tekrar etmek, rabeti duadan ayıran bir özellik. Keza çok ibadet yapmak, işte ibadeti çokça uzatmak, ibadette rağbet manasına gelir. Yani kişinin ibadete rağbet göstermesi, ibadeti çokça yapması ve ibadetlerini ne yapmasıdır? Uzatmasıdır. Yine aynı şekilde işte demin de söylediğim gibi duada rağbet, çok dua etmek ve duayı uzatmaktır. Yani uzun ve çok dua etmeye de alimler arasında rağbet duası denir. Bunu zaten daha önce de duymuşsunuzdur. Şimdi mesela burada Şeyh'in verdiği bu Enbiya Suresinin 90. ayetinde birçok yorum var. İnşallah ileride bunların yani özetle ben aldığım notlardan tefsirlerden size nakledeceğim ama benim dikkatimi çeken bir şey var. Alimlerden bazıları Vayet açılırken dikkat et. Ayet neydi? İnnehum kânû yusâri'ûne fil hayrâti ve yed'ûnâna ve rahaben. Yani onlar bize rahmetle ve rahbetle dua ederler. Açıklarken örneğin Kurtubi gibi alimler İşte bu rahbet avuçların yukarıya bakararak ellerin açılmasını ifade eder. Rahbet avuçların aşağı döndürülerek ellerin açılarak dua edilmesini ifade eder diye açıklayanlar var. Yani buna indiğinizde, inşallah biraz sonra rahbetin manaya geldiğini verdiğimizde daha iyi anlayacağız. Bu rahbet etmek istemek yani ona yönelmek, bu avuç açmayı beraberinde getirdiği için işte Kurtubi gibi, farahdiner razi gibi alimler demişler ki bu rahbet duasının özelliği avuçların yukarıya doğru açılmasıdır. Çünkü verilecek olan isteyen verilecek verecek olana karşı verilecek olan şey almak için avucunu açar. Diğeri de rahbet de. Biraz sonra açıklayacağım üzere bünyesinde bir korku barındırdığı için korkulan şeyin uzaklaşması için korkan kendisinden korku duyduğu şeyi uzaklaştırmak için ne yapar? Elinin tersini kullanır. Dolayısıyla örneğin Allah Resulü Selam yağmur duasına çıktığında ne yapıyordu? Ellerini ters çeviriyordu. Bir rivayette abbasın da ters giydiği rivayet ediliyor. Tirmiz'de geçen bir rivayette. Böyle çok yani ilk bakışta ayetle pek anlamı olmayan bir yorum gibi gelse de Daha sonra daha detaylı baktığınızda gerçekten yani rağbetin mahiyeti itibariyle bu yorumun yerinde olduğu keza İbn Atiye'den mesela kurt bir rivayet etmiş bu ilk dönem müfessirlerinden İbn Atiye. Endülüs alimlerinden yine kendisi. Orada da aynısını söylüyor. Yani bu ayeti tefsir ederken sadece kendisinin de bir tefsiri var aynı zamanda. Bu ayet tefsir ederken sadece bunu söylüyor. Yani işte rağbet elleri semaya doğru açmaktır. Avuç işlerini rağbet ise elleri ters çevirmektir diye. Yani Allahu alem ulema yani toprağın altındaki, toprağın üstündekinden bizim için daha hayırlıdır sözümüzü Allahu alem burada açık bir şekilde ne yapıyor? Gösteriyor. Keza dediğimiz gibi yani rabet uzun ve çok ibadet etmek, duayı uzun ve çok yapmak, tutmak. Bu ne yapar? Onu rabete çevirir. Bu sebeple Yani ister sadece Allah Subhanahu ve teala'nın yapabileceği, isterse hayatta olan kulların da yapmaya güç yetirebileceği, ihtiyaç duyulan herhangi bir şeyi, cinlerden, ölülerden veya daha başka cansız varlıklardan çokça isteyen kimse ne yapmış olur? Onlara rağbet etmiş olur. Dolayısıyla büyük şirk işlemiş olur. Rağbet noktasında büyük şirk işlemiş olur. Yani bunu bir kere yapan, İyyâke nâbudu ve iyâke nesne'in nasına aykırı hareket etmiş ve istemeyi Allah'tan başkasına yönetmiş olur. Fakat bunu çokça yapan, ısrar ile yapan ve bunu sürekli hale getiren, bunu rağbete çevirmiş ve rağbet ibadetin Allah'tan başkasına ne yapmış olur? Sevk etmiş olur. Şimdi rağbet veya rehbet demin okuduğumuz ayette de geçti zaten fark ettiyseniz ve ve rehaben dedi Allah Subhanahu ve teala yani rahbetle veya rahbetle ne yaparlar? Bizden dua ederler, bizden isterler. Şimdi bu sözlükte korkma anlamına geliyor temelde. Yani benim bakabildiğim, görebildiğim bütün sözlüklerde korkmaktan başka bir mana buna e, lugat alimleri yüklememişler. Tabi buna Kur'an ı sünnet nasları penceresinde bakıldığı zaman bu korkunun hauf ha olan ki bizim daha önceki derslerimizde açıkladığımız yani Kur'an'da ı sünnette asıl korku manasında kullanılan kelimeden bir farkı olması lazım. Yani kelime kökü farklıysa ya şekilde ya kavram olarak ya da mahiyet olarak bir farklılık olması lazım. Şöyle ki ıstılahta rahbet şiddetli ve çok korkmak ve uzun süre korku halinde kalmak manasına geliyor. Yani bu sebeple uzun süre şiddetli korku içinde yaşayan manasına geldiği için Kur'an'da ve sünnette Hristiyanların papazlarına ne deniyor? Rahip deniyor değil mi? Niye rahip deniyor bunlara? Araplar niye rahip diyorlar bunlara? Halbuki e, İsrailoğulları kendi papazlarına, yani papaz diyorlar, işte baba diyorlar, papa diyorlar ama rahip demiyorlar yani. Neden rahip veya rahibe denmiş? İşte bu, bunlar sürekli korku içinde yaşayan insanlar olduğu için ve rahbet kökünden türeyen bir kelime olduğu için rahip, yani rahibun ismi faildir. Rahbet fiilini yapandır. Rahbet de süre, sürekli korku duymaktır. Dolayısıyla bunlara rahip denmiş bu sebeple. Yine aynı şekilde bu rahbet kendisi sebebiyle amele sevk eden korkudur. Yani korkulan şeyden kaçma ameline sevk eden korkudur. Yani bir kişi bir şeye rahbet cinsinden korku duyuyorsa ne yapar? Ondan kaçar. Şimdi haf ile rahbet arasında bazı farklar var. Şöyle ki Birinci fark zaman farkıdır. Havf ile rahbet yani korku ile yalın korku ile rahbet arasındaki birinci fark zaman farkıdır. Demin de söylediğim gibi kalpte korku hali uzun süre devam ederse bu ne halini alır? Bu rahbet halini alır. Rahbet ismini alır. İkinci fark kendisinden korkulan şeyden kaçma sonucunu veren korku demektir rahbet. Demin de söylediğim gibi. Fakat havf böyle değildir. Havf her zaman Kaçmayı ne yapmaz? Gerektirmez. Dolayısıyla bu halde beraberinde amel olan korku çeşidi rahbettir. Fakat beraberinde her zaman amel olmayan korku da nedir? Yalın olan havftır. Bu ikinci fark. Üçüncü fark da bu başa gelecek, başa gelmesi düşünülen zararın cinsi şeklinden farktır. Şöyle ki havf muhtemel olan zararlı bir şey beklemektir. Yani olması beklenen bu zararlı şey vuku bulabilir de bulamayabilir de. Bu olması beklenen. Mümkün de mümkün değil de. Yani korktuğun şey başına gelebilir de gelemeyebilir de. Keza böyle bir korku içinde olan kişiye beklediği şeyin, beklediği zararlı şeyin olmayacağı haberi gelince ne olur? Korku kendisinden kalkar, mutmain olur. Öyle değil mi? Rahbet ise böyle değildir. Rahbet, geleceği kesin olan bir zarardan korkmaktır. Yani rahbette İhtimal ne değil? Söz konusu değil. İşte o yüzden sürekli korku hali kişilerde ne oluyor? Rahbet sahibi kişilerde söz konusu olur. Çünkü geleceği kesin olan bir zarardan korkmaktır. Keza bu korku bu sebeple zarar kendisine ulaşana kadar kişilerde ne yapar? Devam eder. Mesela örneklendirmek gerekirse kesin olarak idam cezasına mahkum olan bir kişinin hali nedir? Rahbettir. Eğer biliyorsa ki bu ceza değiştirilmeyecek. Kesin olarak, yakın olarak idam edilecek. Onun için eğer kalbinde o idam edilmekten doğan bir korku varsa o korkunun adı nedir? Rahbettir. Keza bu kişiye de ne, dene, ne denebilir? Sürekli bu şekilde bir korku taşıdığı için. Rahip ne yapılabilir? Denilebilir. Çünkü idam edilinceye kadar ondan korkar. Keza Allah Subhanahu ve teala. İsrael hitap itabetti Bakara suresinin 40. ayet ne diyor ki ya ben İsra'il az quru nimeti an amtalekum va ufu bi ahdi ufu bi ve ey İsrael size verdiğim nimetlerimi hatırlayın bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size vaad ettiklerimi ne yapayım vereyim yalnızca benden korkun sadece benden rahbe edin. dikkat edersen burada ve iyya'yı Ferhabun diyor. Yani benden rahmet edenler olun diyor Allah subhane ve teala. Bu ne? İşte Allahu Teala'dan ölünceye kadar korkmak, Allah subhane ve teala'ya rahbet etmek demek olduğuna da bu nedir? Bu hayır, delildir. İşte ibadet olan kısmı, rahmetin de budur. Yani Allahu Teala'dan ölünceye kadar kişinin korkması nedir? Allah'a hakkıyla rahbette bulunmasıdır. Bu işte rabet ve rahmet hakkında söyleyeceklerimiz inşallah budur. Şimdi bugünün Aslında bahsetmek istediğimiz konusu. Çünkü biz duayı anlatırken biraz rahbetten bahsettik. Havfı anlatırken yani korkuyu anlatırken biraz rahbetten bahsettik. Bunlar ne yaptı? Bugün inşallah biraz daha pekişmiş oldu. Şimdi bugünün daha önce geçmeyen kavramı huşu huşu kavramı. Bugün yani genellikle yaşadığımız coğrafya için düşünmek gerekirse mutasavvıflar arasında yayılmış. Yani sözde tasavvuf dünyasında çokça sakız gibi ağızda çiğnenen bir kavram haline gelmiş. İnsanların dillerinden düşürmedikleri, sürekli birbirlerini davet ettikleri, işte huşuyla namaz kılmaya özellikle, inşallah bunun sebebine de biraz sonra geleceğiz. Yani Müminin Suresinin 2. ayetinde Allah subhanahu ve Teala onlar huşuyla namaz kılarlar diye müminleri tarif ettiği için insanlar genelde huşuyu namaza hasrederek, keza e, naslarda da yani ayet vadislerde de huşunun E, namaz ile ilişkilendirilmesi sebebiyle ne yapmışlar? Bugün sözde tasavvuf ehli, işte sözde e, kendini zühde nispet eden kimseler huşuyu sakız gibi ağızlarına almışlar, çiğnemişler. Fakat burada tabi bir takım yanlış anlaşılmalar var. İnşallah bunu ilerleyen dakikalarda daha iyi anlayacağımızı ben ümit ediyorum. Allah subhanahu ve sellem bize kısmet ederse. Şimdi huşu kelimesi sözlükte Açıkçası sevgi ve nefret gibi tanımlanması veya işte ifade edilmesi güç bir kavram. Huşu. Yani öyle bir şey ki bu ki inanılmaz bir ihtilaf var üzerinde. Yani huşunun yeri neresidir? İhtilaf var. Huşunun alameti nedir? İhtilaf var. Huşu nasıl tespit edilir? İhtilaf var. Huşuyla nifak birbirinden nasıl ayrılır? İnanılmaz ihtilaf var. Yani neredeyse Bütün ulema bu konularda ihtilaf etmiş. Yani hangi kitabı açsanız bu konularla ilgili siz farklı farklı yorumlar ne yapıyorsunuz? Görüyorsunuz. E keza ben yani, nacizane tavsiyem bu konularla ilgili. Örneğin mesela bu işte namazda huşreye huşre götüren bilmem kaç sebep tarzı Yani biraz daha kendini Selefe nispet eden yayın evlerinin işte Karınca Yayın Evi, Polen Yayın Evi gibi veya işte Gurabay Yayın Evi gibi yayın evlerinin kitaplarını okuyup orada Selefin Fehmi üzere yani orada nakledilen huşu tanımı biraz daha Selefin anladığına yakın inşallah. Oralardan alıp daha iyi anlayabilirsiniz. Eğer bizim burada anlattıklarımız kafada tam net bir ifade yerine getirmezse buradan da hemen daha girişte tavsiyede bulunayım. Şimdi huşu kelimesinin kendisinden türediği Haşa kalıbı, haşa kökü veya fiili. Bu da üç artı bir fiil. Birden çok manaya geliyor. Yani bir tek manaya gelse, ben inanıyorum burada ihtilaf olmazdı. Birkaç manaya geliyor. Şöyle ki itaat etmek, boyun bükmek, tevazı göstermek, sakin olmak, sesini alçaltmak, işte gözünün feri kesilmek, solmak, kurumak, korkmak, işte devenin hörgücü gibi yavaş yavaş Hani devenin örgücü yukarıdan aşağı böyle bir eğim yapıyor. İşte öyle yavaş yavaş eğilmek veya yavaş yavaş erimek. İşte yine dünyevi bir olay olarak tükürmek. Bu kökten türetilmiş bir kelime. İşte güneşin tutulması, batması, yıldızların batmaya yüz tutması, yağmursuzluk sebebiyle yerin kuruması bu anlamlardan birkaçı. Şimdi bu kullanılış yeri itibariyle veya türetildiği kelime, kelime itibariyle Huşu kelimesi haşa kalıbının mastarı. Yani ne demek mastar? İşte yaptı, geçmiş zaman fiili yapmak onun mastarı. Öyle değil mi? İşte burada da aynı şekilde haşa neyse huşu da onun mastarı. Yani onu kalıp haline getiren bir kelime. Bu ne oluyor o zaman? Alçak gönüllü olmak, boyun eğmek. Bak ne geldi? Mekmak itaat etmek, sakin olmak, yere bakmak, sesi alçaltmak gibi manalara geliyor. Buradan bir de tefaül babında bizim için önemli olan, yani bunlar Kur'an'da sünnette geçtiği için bunları söylüyorum. Bir de et te şu var. Bu da son derece itaat olmak, alçak gönüllü olmak, birinin önünde kendini küçük görmek manalarına geliyor. Ama burada bir fark var diğeriyle. İnşallah biraz sonra daha detaylı açıklayacağız. Burada artık gücün son noktasını kullanmak söz konusu oluyor. Yine fail olarak geldiğinde keza bizim demin delil getirdiğimiz enbiya suresinin 90. ayetinde ve kanulene haşiyin diyoruz değil mi Allahu Teala. Burada da işte el haşiyu ve işte el haşii olarak ismi fail olarak geldiğinde bu bu saydığımız fiilleri yapan. Yani itaat eden, yere doğru eğilen, mütevazi olan, sesini alçaltan, boyun büken öyle mi? Bunları yapan manasına göre keza ıstılahta yani Kur'an'da, sünnette İşte sahabenin, selefin yanında da bu üç çeşitte kelime huşu ile ilgili ve bu manalarda dönmüş. Şimdi inşallah onlardan biraz bahsedelim. Şimdi Kur'an'da Allah Azze ve Celle'nin kitabında mümin erkeklerin ve mümin kadınların sahip olduğu değerlerden, niteliklerden birisi olduğu belirtilen huşu kavramı alimlerden bazılarına göre kalbe mahsus bir haldir. Yani huşunun yeri bazı alimlere göre sadece kalptir. Yani kalbin boyun eğmesi, kalbin alçalması, kalbin tevazu göstermesi, işte kalbin mütevazı oluşu gibi. Bazı alimlere göre ise huşu bedene ait bir haldir. Yine bazıları da üçüncü bir grup. Hem bedene hem de kalbe ait bir hal olduğunu ne yapmışlardır huşunun? Değerlendirmişlerdir. Keza Allahu Teala Müslümanlardan ve Müslüman erkeklerden, Müslüman kadınlardan Mümin kik nardan, mümin kik nardan basetti, ajat nardan, inna muslimina, wal muslimat, wal muslimina, mu, wal mukminat, wal kani tina, wal kani tati, wassadiklina, wassadikati, wassabirina, wal ħaxjajina, wal ħaxjajati. Dikadet baq, muslimanar minnaar on nardirki on nardi tillarjani, itad kjadillar. Testimon mux Yuvarlak tanımlı. Sadıktırlar. Doğrudurlar. Sabir yani sabredendirler. Bir de ne dedi? Haşüey. Yani huşu sahibidirler. Huşu sahibi olmak kadında ve erkekte kimin özelliğiymiş? Müslümanları ve müminlerin özelliğiymiş. İbni Abbas radiyallahu anhuma huşu kelimesini açıklarken korkmak Allah azze ve celle karşısında acizliğini bilerek sakin olmak olarak açıklıyor. Yine Ebutlar da radiyallahu Allah'ın makamının yüceltilmesine bağlı olarak namazda kişinin söylediklerinde ihlaslı olması, bütün dikkatini toplayarak ve sağa sola bakmayı da ne yapması? Terk etmesi olarak açıklıyor. Mücahit Rahimahullah, İbn Abbas'ın talebesi biliyorsunuz daha önce söyledik. Gözü yummak, sesi kısmak ve organların sakin olması olarak huşuyu açıklıyor. Hasan-ı Basri Rahimahullah ve Katade Rahimahullah Korkmak olarak açıklıyor Huşu'yu. İmam Taberi tefsirinde Huşu'dan bahsederken Allah'a karşı itaatkar olmak, azametine karşı korku duymak, vaat ve vaidini yani müjde ve tehdidini tasdik etmek, doğrulama Allah Azze ve Celle karşısında acziyetini itiraf etmek olarak açıklıyor. Yine İmam Kurtubi İmam Kurtubi'nin de dediği gibi Huşu kişinin nefsine ait olup tevazı ve sukunet olarak uzuvlarda ortaya çıkan bir haldir. Kalpte bulunandan farklı olarak huşu gösteren nifak üzere huşu göstermiş olur. Yani eğer bedende huşuya dair bir alamet varsa kişinin kalbinde de ne olmalıdır? Huşunun yeri olmalıdır. Bunun muasibi kimdir? Kişinin kendisidir dünyada. Ahirette zaten hesabı hızlı gören kimdir? Allah subhanahu aleyhi ve midir. o hesapları hızlı görecektir. İnsan diyor İmam Kurtubi çok ilginç bir tabir kullanıyor. Vücudundaki bütün kıllar huşu duymazsa haşi olamaz diyor. Şimdi subhanallah. Yani şöyle bir düşündüğünüz zaman gerçekten bugün huşu ibadetinin birilerinin zannettiği gibi kafayı öne eğmek işte bağlamak, belini bükmek, namazda işte titriyor gibi yapmak, gözünü kapatmak olmadığını. Keza mesela Kuşeyri'nin Risaleleri var. Bu işte sözüm ana sahte tasavvuf dünyası, sahte tarikat dünyası Kuşeri kendilerine imam edinmişlerdir. Özellikle yani bu tasavvufla ilgili risaleleri var. Burada bir rivayette Hazreti Ömer'den rivayet ediyor. Bir rivayette de Selef'ten rivayet ediyor. Yani ilk mutasavvıflardan ilk sofilerden rivayet ediyor. Adamın birisi mescitte böyle belini büküp boynunu büküp titrer bir vaziyette namaz kılarken bir rivayete göre Ömer radiyalan geliyor adamın ensesine vuruyor. Kalbini göstererek diyor huşunun yeri burasıdır. Bir rivayete göre de ilk dönem mutasavvıflardan birisi Gelip onun ensesine vuruyor. Diyor ki kuşunun yeri kalptir. Seninkisi nifaktır. Keza İmam Kurtubi diyor ki yapmacık tavırla ağlar gibi olmak zahiren başı eğmek şeytanın bir aldatması ve nefsin güzel görünme çabasından başka bir şey değildir. Diyor İmam Kurtubi tefsirinde. Keza huşu kelimesini Elmallah Hamdi yazır merhum. Rabbin azamet ve celali karşısında kulun büyük bir saygı hissiyle edep haline geçmesi Ve bu duygunun organlara yansımasıyla bir durgunluğun meydana gelmesi, gözlerin secde yerine bakıp sağa sola iltifat etmemesi olarak ne yapıyor? Açık diyor. Yine Mevdudi Rahimahullah son dönem müfessirlerinde. Kuşuyu açıklarken diyor ki korkmak ve güçlü bir şahsın karşısında heybet hissine kapılmak yani karşıdakinin heybetinden dolayı korku duymak. Böyle bir şahsın huzurunda boyun eğmek, bakışları aşağıya çevirip Sesi alçaltmak olarak ne yapıyor? Huşu'yu açıklıyor. Keza toplamak gerekirse buraya kadar sahabe, tabi'in, selef, günümüz imamlarından yaptığımız nakileri toplamak gerekirse Huşu Allah subhanahu wa ta'ala'nın huzurunda kalben ve bedenen severek ve isteyerek sevgiyle yani isteyerek saygı duyarak eğilmek onun karşısında acziyetin bilinciyle yani Allah'ın heybetinin karşısında Aziyet bilinciyle ne yapmak? Alçak gönüllü olmaktır. Huşunun tam olarak tanımı buradan toplamak gerekirse budur. Tekrar etmek gerekirse Allah subhanahu ve teala'nın huzurunda kalben ve bedenen severek ve isteyerek saygıyla boyun eğmektir. Onun karşısında acziyetin bilinciyle alçak gönüllü olmaya ne denir? Huşu denir diyebiliriz. Bu da huşunun şerri tanımıdır. Şimdi kavram olarak Yani Kur'an'da ve sünnette bize anlatıldığı şekliyle huşu, demin de söylediğim gibi öncelikle Kur'an'da 16 ayette 17 defa geçiyor huşu kelimesi. Bunun birçok manası var. Manaları şöyle özetlemek gerekirse kabaca işte yumuşak davranmak yani yumuşamak, gönülden bağlılık, yürekten Allah'a yönelmek, saygı duymak, boyun eğmek, alçak gönüllülük, sesin kısılması, Zelil olmak yani kişinin kendini zelil hissetmesi, kişinin gözlerini önüne eğmesi, ezilip bükülmesi, kupkuru kalması, çökük kalması. Bunlar nedir? Huşunun kitapta ve sünnette geçtiği manalardır. Örneğin hadit ben yani birkaç tanesini sadece size nakledeceğim. Yani hepsiyle ilgili daha sonra isteyen olursa notlarımı paylaşabilirim. Hepsiyle ilgili Allahu Teala kitabından, Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem sünnetinden burada deliller var ama ben çok uzatmamak adına en önemli gördüğüm inşallah birkaç tanesi sizinle paylaşmak istiyorum. Şöyle ki, Hadis suresinin 16. ayetinde Allah subhanahu wa taala, elmiye <gülüyor> nillidine aminu entahsha qulubukum lizikrillah. İman edenlerin Allah'ı anmaları ve ondan inen gerçek için kalplerinin yumuşamasının zamanı hala gelmedi mi diyor. Burada dikkat ederseniz, tahşa demin hani üç tane kalıp söylemiştik, haşa kökünden türeye. Bunlardan birisi neydi? Tef'il babından gelen veya tefaul babından gelen tahşiya kelimesiydi. İşte burada bu manada kalıpta gelmiş. Elem ye'ni <cidoflolement> gelmedi mi lillezine <Willy2> amenu iman edenler için entahşa kulubuhum. Kalplerinin yumuşamasının zamanı gelmedi mi? Ne? Li zikrillah. Allah'ın zikri karşısında kalplerinin yumuşamasının zamanı gelmedi mi diyerek Bu ayette Hadis suresinin 16. ayetinde Allah subhanahu teala ne manada kullandı bunu? Yumuşamak. Yani kalbin yumuşaması. Yine başka bir yerde Bakara suresinin 45. ayetinde Allah subhanahu teala وَاسْتَعِينُوا بِالسَّبْرِ وَالسَّلَاتِهِ وَاِنَّهَا لَكَب۪يرَةٌ illa alal الْخَاشِعِينَ Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz ki bu huşu duyanların dışında kalanlar için nedir? Büyük bir yüktür diyor Allah Sübhanahu Teala Bakara suresinin 45. ayetinde. Dikkat edin burada da. Vas'ayinu bis sabri ve salati bize Allah bir tavsiyede bulunuyor. Tavsiye ne? Allah'a yönelin. Allah'tan yardım iste. Neyle? Bis sabri ve salati. Sabır ve salatla yani namazla. Ne yapın Allah'tan yardım isteyin. Sonra da diyor ki ve şüphesiz ki bu yani atıf nereye? Sabır ve salatla ya Allah'tan yardım istemek. Lekebiyratun büyüktür. İlla alal haşi'in. İnsanlık için bu büyük bir şeydir. Yani bu çok ağır büyüktür. İlla alal haşi'in. Sadece haşyet üzerinde olanlar bundan ya pardon kuşu üzerinde olanlar bundan müstesnadır. Yani ismi fail olarak demiştik gelir. Öyle mi? Sözlük manasına açıklarken hatırlayın o neydi? Haşiyun <gülüyor> veya burada geldiği gibi harfi geldiği için haşi'in. <gülüyor> yani Huşu duyanlar bunun neydir? Dışındadır. Bu ağır yükün dışındadır. Huşu duyan kimselerin Allah'a yönelme şeklinde ne yapmış olduk burada biz? Öğrenmiş. Öğrenmiş olduk. Yani sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyen kimseler aynı zamanda kimmiş? Huşu sahibi kimselermiş. Dolayısıyla işte burada da Allah'ın emirlerini yerine getirmekte etkili olan bir istemeyi ve yürekten Allah'a yönelişi huşu kelimesi ne yapıyor? İfade ediyor. Yine Kıyametten yani mahşer alanından bahseden ayetlerde, örneğin Taha suresinin 108. ayetinde Allah'ın azze ve celle huzurunda ileri geri konuşulmayacağını ve seslerin kısılacağını ifade etmek anlamında da huşu kelimesinin türetildiği köklerden olan şey, türetildiği kelimelerden olan birisi ne yapılıyor? Kullanılıyor. Şöyle ki Allah subhanehu ve teala yevme izin yettebi'ûnet dâ'iyen Iwaja, yani o gün kendisinden sapma imkanı olmayan çağırıcıya bu çağırıcı şey hani sur üfürüldüğünde suru üfür, üfürüldüğünü duyduğunda insanlar ne yapacaklar kabirlerinden kalkıp o çağırıcıya doğru yönelecekler bunu anlatıyor ayet ve haş'atil asvatu lirrahmani <Sessizlik> rahmani la tesma'u illa rahmana karşı sesler kısılmıştır bak burada dikkat et haşaatil aswatu aswatu rahman rahman için veya rahmana karşı ne yapılmış sesler kısılmıştır diyor ama bunu neyle ifade etti Allahu Teala haşaati <hash> dikkat edin hangi kökten türedi haşa <hash> kökünden Huşuyla aynı kökten ama ne manaya geliyor burada seslerin kısılması keza devamla diyor ki fela <tesmehu> sen duyamasın illa hamsa neyden başka bir şey duyamazsın hırıltıdan başka hiçbir şey ne yapamazsın Duyamazsın. Artık öyle dünyadaki gibi insanların bağırıp çağırdığını ne yapamazsın? Duyamazsın. İşte buradaki o mahşer alanındaki Allah subhanahu ve heybeti karşısında insanların zorunlu olarak duyduğu ses kısılmasını Allah ne olarak tanımlıyor? Huşu olarak tanımlıyor. Yine işte kıyametin veya yeniden dirilişin heybeti neticesinde kabirlerinden kalkan insanların gözlerini önlerine eğmeleri Fiili de huşu kelimesiyle ifade edilmiştir. Birçok ayette örneğin Naziyat suresinin 9. ayetinde Allah subhanehu ve teala Ebsaruha haşiatun diyor. Gözlerini ne yaparlar? Yere eğerler diyor. Dikkat et gözleri zillet içerisinde yere düşecek diyor. Çünkü neden? O günün heybetinden, kabirlerinden kalkan insanlar o korkuda, o telaşta ne yapacaklar? Gözlerini yani başlarını yere eğecekler. İşte bunu tanımlarken Allah subhanehu ve teala hangi kelimeyi kullanıyor? Khushu kelvemäisenä kullanıyor Ebe saruha khashiyatun. Gözleri zillet içerisinde yere eğilir. Yine Allah subhanahu و ta'ala suresinde 21. ayetinde, Law anzalna hazal Qur'ana ala cebelin, La raaytuhu, La raaytuhu khashi'an, min khshyatillahi. Eğer biz bu Qur'ana daha indirseydik, muhakkak ki onu, yani dağı Allah korkusundan baş eğen, paramparça olmuş bir halde görürdüm. Haşr suresinin 21. ayetinde. Burada ne manada geçiyor? Ezilmek, büzülmek, boyun eğmek. Şimdi bu Kur'an'ın muhatabı olan insan bu noktada duracak. Şu ayeti bir düşünecek ya. لو enzanna hazal Kur'ana ala cebelin. Biz bu Kur'an'ı bir dağa inzal ettirseydik, indirseydik. Kur'an kime indi? Hasreten Allah Resulü Aleyhisselam'ın zatına onun üzerinden de kime? Ümmetine öyle mi? Kur'an sana indi. Kur'an bana indi. Allah diyor ki eğer Kur'an dağa inseydi dağın canı var mı? Yani bilimsel anlamda yok, yoksa her şeyin canı var. Allah subhanahu teala yani taşa konuşturtuyor öyle değil mi? Resulullah Aleyhisselam ne diyor? Ben hiradan inerken taşlar bana selam veriyor. O mana değil yani. Bizim anladığımız anlamda taş mükellef olma, aklı olmayan, iradesi olmayan, canı olmayan bir varlıktır öyle mi? Fakat bu Kur'an daha inseydi sen şunu görürdün. Lera'aytehu. Onu şu halde görürdün. Haşi'en mutesaddiqen. Min haşyetillahi. Allah korkusundan baş evmiş ve parça parça olmuş bir halde görürdün. Şimdi öyle insanlar var. Kur'an kendisine inmiş. Fakat Allah korkusundan bir haber. Öyle mi? Eğer yani kendi nefsinizde böyle bir hastalık varsa Allah için bundan tövbe edin. Kur'an size indi. Kur'an bize indi. Eğer Kur'an aklı olmayan, işitmeyen, duymayan taş parçalarından ibaret olan dağa inseydi dağa boyun eğip paramparça olacaktı eğer siz Allah'ın ayetlerine boyun eğmiyor, size bir meselede Allah'ın kitabından bir şey ifade edildiğinde falanca şöyle diyor, filanca böyle diyor diye teviller peşinde koşuyorsanız vallahi o dağ sizden daha hayırlı yani. Bunu böyle inşallah bilelim yani. Keza Allah subhanahu ve şeyhin de naklettiği Enbiya suresinin 90. ayetinde daha doğrusu Enbiya suresinde bu 8. peygamber kıssası olarak Zekeriya aleyhisselamın kıssasını anlatıyor Allah subhanahu ve Teala bu ayette. Daha öncesinde 7 tane daha peygamberi kıssasını anlatıyor. Zaten Enbiya ne demek? Peygamberler demek. Yani Nebi, Enbiya, peygamberler çoğulu. Peygamberler demek surenin ismi. Burada sekizinci olarak Zekeriya Aleyhisselam'dan bahsediyor. Zekeriya Aleyhisselam kendisi yaşlı. Bir rivayete göre kendisi yüz. Hanımız seksen yaşındayken Allah'a bir çocuk için dua ediyor. Burada Allah subhanahu ve sellem, peygamberlerin ahlakının önemli bir davranış şeklini ve ruh halini ifade eden huşudan bahsediyor. Şöyle ki, şeyh de zaten bunu rivayet etti. Biz de demin okuduk. İnnehum kâni yusari'ûne fil Hayrat. Ve yed'unene ragaben ve rahaben ve kanulene haşi'in. Bu kimin özelliğiymiş? Haşi'in olmak yani haşi'un yani huşu sahiplerinden olmak, huşu ile amel etmek kimlerin özelliğiymiş? Peygamberlerin özelliğiymiş. Peygamberlerin davranış şekli, ahlaklarından bir neymiş? Cüzmüş, huşu sahibi olmak. Burada da bu ayetle ilgili Süfyan-es-Servi Rahimeullah diyor ki, Bu ayetin baş tarafında geçen bizim katımızda onları umarak veya bizim katımızdan onlardan korkarak şeklinde açıklıyor. Rahbeti ve rahmeti. Yine Ali İbni Ebu Talha İbni Abbas'tan rivayet ediyor. İbn Abbas bu ayetin rivayetinde diyor ki onun rivayetiyle bize karşı huşu içerisinde olanlar derin saygı duyuyorlardı. Allah'ın indirdiklerini doğrulayarak böyle yapıyorlardı diyor İbni Abbas. Dikkat edin ya. Allah diyor ya vakane Onlar neydi? Bize karşı huşu içerisinde. Yani derin bir şekilde saygı duyanlardı. Bu ayette aslında bu manada kullanılmış huşu kelimesi. Saygı duyan, saygı duymak anlamında kullanılmış. İbn Abbas bunu açıklarken diyor ki Allah'ın indirdiklerini doğrulayarak bu saygı söz konusu olur. Yani siz bugün nerede Allah'ın indirdiklerini yalanlayan, hayatında şirkin, küfrün, yani kol gezdiği bir adam görseniz, onun huşudan bahsettiğini duysanız söylemeniz gereken ilk şey nedir? Sen huşu sahibi değilsin. Niye değilsin? Çünkü İbn Abbas diyor ki o Allah'ın indirdiğini doğrulayanlar, kimse, doğrulayan kimseler için söz konusu olan bir ameldir. Keza Mücahid Rahimullah bu kısmı açıklarken gerçekten iman etmiş kimseler olarak açıklıyor. Yine Ebu Aliye Rahimullah bu kısmı açıklarken korkar kimseler olarak diye açıklıyor. Yine Ebu Sinan huşu kalpten katıyan ayrılmayan ve ona yapışan bir korkudur diyor. Bu ayeti açıklarken. Keza Hasan katade dehhak rahimehumullah huşuyu açıklarken bu ayetteki anlamında diyor ki Allah için kendilerini alçaltanlar yani bu haşiyin olanlar Allah için kendilerini alçaltanlar hakir görenler şeklinde açıklıyorlar. Dikkat ederseniz buraya kadar nakledtiğimiz sözler zaten hemen hemen birbirine yakın. Keza Allah subhanahu ve Teala karşı huşu duyan kimselerin hasreten sahibi olması gereken bir takım özellikler vardır. Yani bunlar sayıları değişmekle beraber 5-6 özelliği geçmez. İnşallah bunlardan biraz bahsetmek gerekirse birinci olarak yani biz eğer huşu sahibi olduğumuzu iddia edeceksek yani gerçekten huşu içerisinde olan mümin kullardan olduğumuzu ümmetin selefinin sahabe başta olmak üzere tarif ettiği kimselerden olmak istiyorsak Sahip olmamız gereken bir takım özellikler var. Daha açık bir ifadeyle bizi bugün huşuya götürecek ne var? Bir takım basamaklar var. Bunlar aslında yani o kadar çok değil. 5-6 basamakta toplanabilir. Şöyle ki birincisi hem Allah hem de onun kullarına karşı sorumluluklarının bilincinde olması kişinin. Bu birincisi. Keza örneğin yeryüzü Allah'a karşı yaratılışı itibariyle ne içindedir? Huşu içerisindedir. Yani onu tazim eder, ona saygı gösterir. El perçe, divan, divan durur. Her türlü emrini yerine geçirmek için ona karşı ne yapar? Boyun büker. Önen yeryüzü. Mesela dağlar işte. Demin de söylediğim gibi. Kur'an kendilerine indirilseydi ne yapacaktı? Boyun eğip paramparça olacaktı. İşte insanın da hem Rabbi Sübhanavattalya'ya karşı hem de yaratılmışlara karşı yani diğer insanlara veya diğer yaratılmışlara karşı sorumluluğunun ve haklarının birincinde olup buna göre hareket etmesi, kalbinde bu duyguyu sürekli yaşayıp ameline bunu yansıtması, ona neyi kazandırır? Ona huşuyu kazandıran etkenlerde birisidir. Keza namazın olumlu tesirinden yararlanmak. Yani namazda huşu, şimdi demin ben bunu söyledim. Niye huşu hep namazda zikrediliyor? Yeri gelmişken onu da inşallah kısaca açıklayalım. Allah ve teala, ellezine hum fi salatihim khashiun diyor. Onlar Namazda huşu içerisindedirler diyor. Burada Mü'minin Suresinin 2. ayeti. Bu ayette Allah subhanahu ve teala huşuyu namazla birlikte zikrettiği için genel anlamda İslam uleması huşunun namazda ortaya çıkabilecek bir amel olduğunda ne yapmış? Birleşmiş gibi görünüyorlar. Nasıl hani huşunun cinsinde, huşunun yerinde, huşunun şeklinde ihtilaf etseler de namazda söz konusu olduğunda ne yapmışlar? Birleşmişler. Ama bundan sonra mesela Gazali gibi Davutez Zahiri gibi bazı ulema huşuyu namazın sıhhat şartı kabul etmiş. Huşu içerisinde kılınmayan namazın batıl olduğunu söylemişler. Genel olarak da Eylül Sünnet'in yanında huşu nedir? Namazın şartlarındandır fakat sıhhat şartlarından değildir. Namazı ne yapmaz? İptal etmez. Namazın gereklerindendir. Namazın içerisinde taşı barındırdığı hususlardan bir husustur. Keza Allah teala, müminleri tanımlarken Onların namazda huşu içerisinde olacaklarında ne yapıyor? Beyan ediyor. İşte şimdi bu namazın içerisindeki husudan kulun ne yapması lazım? Hayatı boyunca sürdürdüğü bu ibadet. Dikkat edin yani. Mükellef kılındığın andan ölene kadar. Yani kendi küçük kıyametine kadar. Yaptığın, sürekli yaptığın bir tane amel var. Ne o? Namaz. Senin sürekli yaptığın bu amelde seni Allah subhanahu aleyhi beyan ettiği gibi... Hayasızlıktan ve kötülükten men eder bir hale getirmesi lazım namazını. Öyle mi? Yani öyle bir namaz kılman lazım ki seni kötülükten men etmesi lazım. Şimdi bugün hepimiz namaz kılıyoruz. Herkes kendini İslam'a nesip edenlerin hepsi aşağı yukarı namaz kılıyor. Fakat bakıyorsunuz insanların hayatlarında faiz var. İnsanların hayatlarında çok affedersiniz zina var. İnsanların hayatında binbir türlü fuhşiyat var, çıplaklık var. Neden var? Çünkü gerçekten kalpte karar kılan bir huşu olgusu yani Allah'a boyun eğme, Allah'a teslim olma, itaat etme, saygı gösterme, heybetinden korkma, azametinden zillete kapılma, acziyetini itiraf etme duygusu kalpte karar kılmadığı için yani kalbin huşuya sahip olmadığı için bedenen kılınan namazda da huşu söz konusu olmadığından o namazdan ne alınıyor? Seni kötülüklerden uzaklaştırması özelliği ne yapılıyor? Ne yazık ki o namazdan kayıp oluyor. Dolayısıyla hem şekil olarak, hem iç, işleyiş yani muhteva bakımında kulluğun derinden yaşanmasına ve hareketlerle ifade edilmesine en uygun ibadet şekli olan namaz Müslümanın huşuyu yakalayabileceği anlayabileceği vesilelerinde nesidir? En güçlüsüdür. Çünkü en çok orada sen bununla karşı karşıyasın. Kalbini bu şekilde yönlendirirsen inşallah Allahü Subhanahu Teala ne yapar burada bize huşuyu yakalatır. Keza namazda namaza itina göstermek huşuyu kazandıran huşu sahiplerin huşu sahibi olan kimseler neyedir? Özelliklerinden bir özelliktir. Bu da yani Allahü Subhanahu Teala'nın her emri sadece namaz için değil yani Allahü Subhanahu Teala'nın kullarına emrettiği her emri Onun üzerine bir gayreti, onun üzerine bir sabrı gerektirir. Bütün emirler böyledir yani. Onun üzerine özel bir itinayı gerektirir. Hakeza namaz, nefsi arzuladığı şeylerden alıkoyduğu için Allah subhanahu ta'nın emrine sıkı sıkı sarılmanın en önemli göstergelerinden birisidir. Çünkü namaz günde beş keredir, farklı farklı vakitlerdedir. Nefis o vakitlerde başka bir şey yapmak ister. Sabah namazında uyumak ister. Fakat Müslüman kalkıp namazını kıldığında neyi ortaya koymuş olur? Namaza itina gösterdiğini yani huşu sahibi kimselerin bu özelliğini ne yapmış olur? Müslüman ortaya koymuş olur. Keza bunun gibi diğer vakitlerde de ne vardır? İnsanın istekleri vardır, nefsinin arzuları vardır. İnsan bunları Allah subhanahu ya itaatle boyun eğip onun cezasından korkarak namaz için ayırdığında namaza yöneldiğinde, ona itina gösterdiğinde, onu kaçırmamak için elinden gelen azameti gösterdiğinde ne yapar? Burada kalbe bir huzur dolar. Kalbe Allah tarafından huşu ne yapılır? Sevdirilir, beğendirilir. İnşallah o teala. kez Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hani bize, bana sizin dünyanızdan üç şey sevdirildi dediğinde biz mesela geçen bunun en güzel örneğini yaşadık yani. Bir yerde adamın birisi koku atıyor. Biz de koku almak için girdik. Ut kokusu alacağız inşallah. Adam hadis söyledi. Arap yani satan. Dedi ki, Resulullah sen dedi ki dünyadan bana iki şey sevdirildi. Güzel kadın ve koku. Biz itiraz ettik bir dakika. Bir dakika. Hadis öyle değil. Resulullah Aleyhisselam üstüne yalan uydurma. Allah Resulullah Aleyhisselam diyor ki üç şey sevdirildi. Güzel koku sizin dünyanızdan diyor üç şey sevdirildi. Güzel koku kadın ve gözümün nuru namaz. Dikkat et yani bak sizin dünyanızdan dünyalık bir şey olarak isimlendiriyor Allah Resulü Aleyhisselam bunu ney namaz. Çünkü o namazın atmosferi kaybolduğu için insanların kalplerinde huşu olmadığı için insanların kalplerinde Allah korkusu azalıp insanlar şirke fitneye küfre sürüklendiği için namaz onları kötülüklerden alıkoymadığı için namaz onları fuhşiyattan alıkoymadığı için ticaretinde malını satmak için yasak olmasına rağmen hadis rivayet ediyor ve bunu da eksik rivayet ediyor. Niye? Çünkü namaz kültürü zaten adamdan kaybolmuş. Zikretmesine gerek yok Ve bu adam Allah'ın beytinin 300 metre uzağında bu malı satıyor. Yani. Yazıklar olsun. Keza bu namaza itina göstermek de böyledir. Namazda lüzumsuz şeylerle uğraşmamak da gene huşu sahibi insanların neydir Özellikleridir. Keza bütün uzuvların teslimiyetiyle namazın tam olarak kılınması, namazın zahiri edeplerindendir. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Keza namazdaki huşu kalpte bulunan huşunun nesidir? Alametidir. Ulamaya göre bu böyledir. Yani hani kalpte bulunan huşuyu biz bilemeyeceğimiz için bunu böyle kabul etmek neyiz? Durumundayız. Ama demin de söylediğim gibi böyle titreyerek, kafa önleyerek de değil. Ayşe Radyalı, Radyalı Anha'nın rivayet ettiği hadiste namaza, namaza sağa sola bakmak şeytanın kulun namazından çalması olarak ne yapılıyordu? İfade ediliyordu. Hatırlıyorsanız Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve şeytan sizin namazınızdan ne yapar? Çalar diyordu. O yüzden sağa sola bakmak nedir namazda? Yasaktır. Keza Hazreti Ali Anhu namazda sağa sola bakmayı kalpte bulunan huşun tezahürü olarak görmüştür. Yine Mücahit Rahimehullah namazda sakin olmayı huşu olarak tanımlamıştır. Daha önce de söyledim. Bu durumun Önemindendir ki, Ebu Bekir anh hu gibi, İbnü Zubeyr gibi radiallahu sahabeler namazda tabir sayısı elektrik direği gibi dururlardı. Yani. Dik dik dururlardı. Yani. Ebu Bekir İbnü Zubeyr gibi sahabeler namazda dik dik dururlardı. Bunu İmam Beyhaki es Sunanis suresinde rivayet ediyor. Yine Huşu sahibi kimselerin bir özelliği de her türlü meşakkatle karşı rıza göstermektir. Beşinci özelliği huşu sahibi kimselerin her türlü meşakkete karşı rıza göstermektir. Şimdi Allah'ın kitabında Resulü Aleyhisselam'ın sünnetinde baktığımız zaman rahatlık ve bolluk kadar sıkıntı ve darlık da nedir? Hayatın gereği olarak, imtihanın gereği olarak gösterilmiştir. Yani mutlaka önünde ve sonunda mutlaka Allah ve dönüleceğine dair inanç, hani biz ondan geldik ona döneceğiz inancı, sayesinde insan Rabbine kavuşmayı ve ahiret kurtuluşunu dünyanın bütün nimetlerinden ne yapar? Daha önemli görür. Bu, bu inancın bir semeresidir. Bu inancın bir kazancıdır. Keza bu uğurda, yani Allah'a kavuşmak uğrunda, yani şimdi e, işte, İbni Teymi Rahmetullahi Aleyh'in dediği gibi rahmetlerin en büyük cennettir azapların en büyük cehennemdir keza senin ulaşabileceğin en büyük rahmet nedir? cennettir çünkü orada Rabbe bakma nimeti vardır öyle mi? nimetlerin en büyüdür yani cennet sen daha büyük bir nimete ne yapamazsın? ulaşamazsın cezaların, azapların en büyüğü de cehennemdir öyle mi? çünkü orada ne vardır? ebedi bir işkence vardır kişinin işte bu düşünceyi beyninde ve kalbinde oturtturması yani biz Allah'tan geldik Allah'a döneceğiz imanını nimetin en büyüğü cennettir. Orada Allah'a bakma nimeti vardır. Bundan daha büyük bir lütuf yoktur inancını. Azabın en büyüğü cehennemdir. Orada sürekli bir azap vardır deyip kendini oradan korkmaya ve öbürünü ummaya sevk etmesi neyi sağlar? Onun bütün başına gelecek meşakkatlere rıza göstermesini sağlar. Yani başına ne musibet gelirse gelsin, başına ne zorluk gelirse gelsin, ne yapar o adam? O zorluklara, meşakkatlere Sabır gösterir işte bu da neyin özelliğidir? Huşu sahibi kimselerin özelliklerinden bir özelliktir. Altıncı özellik huşu sahibi kimselerin nifaktan kurtulmaktır. Şimdi önce de söylediğim gibi yani huşu kavramında ahlaki anlamla birlikte yani huşunun getirdiği ahlaki erdemle birlikte bir de itikadi bir anlamda bulunmaktır, bulunur. Neden? Demin de söyledim bak yani neyi gerektirir huşu sana? Varılacak noktaya imanı iman etmeni gerektirir. Eğer sen varılacak noktaya yani Allah'ın rahmetine işte Allah'a imanı kalbinde taşımayan bir adamsa onun huşu sahibi olması ne değildir? Söz konusu değildir. Yani Allah'a iman etmeyen bir insanın huşuyla Allah'a yönelmesi beklenebilir mi? Mümkün değil. Dolayısıyla böyle bir adam sevmediği, inanmadığı, saygı beslemediği halde namaz kılıyor, ibadet ediyor gibi görünmesi... Din diliyle nedir? Münafıklıktır öyle değil mi? İşte bu münafıklıksa içinin dışının kişinin bir olmamasıdır. Dolayısıyla bu huşu sahiplerinde asla olamayacak bir özelliktir. Eğer biz kendimiz için nifaktan korkuyorsak, kendimiz için nifak söz konusu olmasından korkuyorsak inşallah huşuya o namazda eğilip bükülmeye, namazda hiç kımıldamamaya dikkat etmeden önce O nifağı kalbimizden, bedenimizden, amelimizden söküp atmaya ne yapmamız lazım? Dikkat etmemiz lazım. Bugün, yani bunu daha önce defalarca konuştuğumuz için konuşmak istemiyorum. Bugün nice Müslümanlar var. İmanda Müslüman, tevhidde Müslüman fakat ticarette münafık. Bugün senin karşına gelip söyleyemediğini senin arkandan söyleyen işte senin hakkında yalan uyduran, iftira eden bunlar nedir? Nifaktan birer şubedir. Birer cüzdür. Biz bunların hepsinden Allah Subhanahu ve teala'ya Sığınırız. Allah subhanahu aleyhi ve sizleri ve bizleri nifaktan koruyup huşuya sevk etsin inşallah. Şimdi yedincisi kişinin zahirinde yani amellerinde yürüyüş gibi hareket etmek gibi amellerinde mülayim olması. Bu da huşu sahibi kimselerin özelliklerinden bir özelliktir. Şöyle ki. İnsanın bütün hareketleri gibi yani oturması, kalkması, yemesi, içmesi, yatması, işte okuması, yazması, düşünmesi, tefekkür etmesi, alması, vermesi gibi yürüyüşü de onun kişiliğinin ve onun içindeki duyguların nesidir? Bir göstergesidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yürüyüşü hakkında ne diyor sahabe? O yüksek bir yerden iner gibi yürürdü. Doğru mu? Veya yüksek bir yere çıkar gibi yürürdü. Bu ne? Yani bu daha yerle bir yürümedir. Yani hani bugün Allah kitabında yeryüzünde kibir ve azametle şımararak yürümeyi, yine kibirlenen ve kendini beğenip övünmeyi sevmediğini beyan ettiği gibi, işte örneğin İsra suresinin 37. ayetinde Allah yeryüzünde kibir ve azametle yürümeyi bizler için yasaklıyor. Keza kendini beğenip övünmeyi de ne yapmıyor Allah Teala sevmiyor müstekbirlerden Allah سبحانه تعالى bunları sevmedi, sevmediğinden bahsediyor. İşte Allah'a boyun eğen bir müminin tıpkı Allah'a en çok boyun eğen Rasulullah Aleyhisselat Vesselam gibi vakarla yürümesi, alçak gönüllülüğünü göstermesi, kibir ile şımarıklıkla değil de daha tevazuyla hareket etmesi insanlara davranırken ne yapması bunu ön planda tutması kalbindeki huşunun Organlar vasıtasıyla dışa yansımasının bir göstergesidir. İnşallah Allah subhanahu bizlere bunu da nasip etsin. Şimdi öğütlerden faydalanmak da sekizinci ve son özelliğidir. Huşu sahiplerinin. Yani biz bugün huşu sahibi kimseleri arar olduk diyebiliriz. Bu özellikleri bir gözümüzün önüne getirdiğimizde Vallahi bugün Allah'ın arzında huşuyu kalbinde taşıyan insanlar ne yazık ki o kadar da azdır diyebiliriz. Allah bunların sayısını Arttırsın bizleri de içine dahil etsin. Öğütlerden faydalanmak şöyle ki kuşu kalpte yer etmeyince insanın kalbi neyle meşgul olacak? Eğer sen kalbini hak ile meşgul etmezsen batıl senin kalbine ne yapar? Kendisiyle meşgul eder. Dolayısıyla kalbi hastalıklarının en tehlikelileri olan dünya sevgisi, mal sevgisi, evlat sevgisi, şöhret, şehvet vesaire haller ne yapacak kalbi? istila edecek. Keza şüphe kalbi istila edecek. Bu durumda kişinin nefsi arzuları kalbine üstün gelecek ve kalbin bu saydığımız şehevi arzular makam mal şöhret peşinde koşar duruma gelmesi kalbin manen yok olmasına dolayısıyla öğütlerden fayda almayacak bir hale gelmesine ne olacaktır? Sebep olacaktır. Keza Allah Resulü Aleyhisselam hadiste Bedende bir çiğne parçası vardır. O kurtulursa beden kurtulur. O ifsat olursa beden ifsat olur. İyi bilin ki o kalptir buyurmaktadır. Dolayısıyla algı yeri kalptir. Sen bugün eğer öğütlerden nasihatlerden bir pay almıyorsan kalbinde o öğütün yerinde başka bir kalbi hastalık var demektir. Allah bütün Müslümanları kalbin hastalıklarından korusun. Şüphe. Şüphe kalbi en çok meşgul eden hastalıktır. Bir gün, bugün bizim hasreten Müslümanlara yaptığımız davetin içerisinde şüphe terk vardır. Şöyle ki, doğru kalbin sağ tarafını meşgul eder, yanlış kalbin sol tarafını meşgul eder, şüphe ise kalbin tamamını çepeçevre sarar, bir sağdan yaklaşır, bir soldan yaklaşır. Herhangi bir konuda kalbinizde şüphe duyuyorsanız, Allah rızası için, huşuyu kalbinize koyacak kadar yer açmak için... Allah korkusunu kalbinize koyacak. Bu hastalıkları, kalbi hastalıkları dünya, kalbinizden atacak bir yer açmak için o şüpheyi gidermeniz için ne gerekiyorsa onu yapın. Birine bir şey sormanız gerekiyorsa sorun. Bir şey vermeniz gerekiyorsa, verin almanız gerekiyorsa alın. Yeter ki ne olmasın kalbinizde? Şüphe olmasın. Şüphe kalbinizi bir sağdan bir soldan evirip çevirip onu ne yapmasın? Onu ifsat etmesin. Allah sizleri ve bizleri bundan korusun. Şimdi Buraya kadar huşudan, huşu sahibi olmanın gereklerinden ve huşu sahibi kimselerin özelliklerinden bahsettik. Keza Allah subhanehu ve teala kitabında huşu sahibi olanları, Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı dosdoğru kılanlar, kendilerine verilen rızıkları gizli vacık infak edenler, tükenmeyecek bir kazanç umanlar olarak, yine Allah kendisine huşu ile ibadet eden kullarının bu yaptıklarının, Asla ve asla boşa çıkartmayacağını Onların mükafatlarını eksiksiz olarak Vereceğini ne yapıyor? Vaat ediyor Yani kim Rabbine boyun eğen Ona yönelen kimselerdense Hiçbir gözün görmediği Hiçbir kulağın işitmediği Hiçbir beşer kalbine doğmayacak olan Sayılmayacak kadar çok Çeşitli nimetin bulunduğu Cennetleri Allah subhanahu teala Ne yapıyor? O kullarına Vaat ediyor. İnşallah Allah teala onların bu cennetlerde ebedi kalacaklarını söylüyor. Allah Sübhanu Teala bizlere kendisine huşu ile yönelen peygamberleri gibi, huşu ile yönelen, ondan huşu ile ona ibadet eden, huşu sahibi, mütevazi, boyun bükmüş, saygı gösteren ibadet ve taatlerini buna göre yapan kullarından olmayı ve bunun karşılığı olan cennetin de de içerisinde yer almayı Allah Sübhanu Teala bizlere nasip etsin. Yani bu konuda konuşulacak, söylenecek şeyler çok ama inşallah bilmemiz gereken bu kadar yeterli. Kuşunun kalpte olmamasından olabilecek sıkıntılar, işte ee, kuşunun nifaktan ayrıldığı noktalar vesaire, bunlar bu konu hakkında söylenebilecek başkası konular. Ama dediğim gibi bugün biz bunun ibadet olan tarafını incelediğimiz için daha fazla detaya da girmek istemiyoruz. Allah Subhanahu wa Teala sizlerden ve bizlerden inşallah razı olsun. Benim söyleceklerim bu kadar. Sormak, söylemek istediğiniz bir şey varsa sorup söyleyebilirsiniz. Subhaneke Allahumma ve bihamdike eş-şu'an la ilahe illa ente estağfuruke ve töb ilek. Vafur da onunla elhamdülillahi rabbil alemin. Âmenû ve amilüssalihat